Salonda olan düğünlere gitmek ve alkışlamak günah mıdır? Akrabaların düğünleri salonlarda yapılıyor ve kadın evet. erkek karışık düğünlerde biz de gitmek durumunda kalıyoruz bazen. Yani gitsek evet. bir türlü, gitmesek bir türlü. Bu konu hususunda hocamız bizi bilgilendirse evet. iyi olur demiş. İnşallah. Şimdi tabii eğlenmek özellikle surur günlerinde, sevinç günlerinde eğlenmek insanların hakkı Zaten insanın fıtratında var. Hı hı. Hoşlandığı bir şey olduğu zaman insan sevinir, eğlenir. Fıtratına fıtratına dahil olan, yaratılışı ile ilgili olan bir şeyi insanlara yasaklamanın bir manası yok. O sebepten dolayı Hz. Peygamber özellikle de düğünlerde buyurmuş ki Efendimizin bir hadis-i şerifi var. اِعْقِدُ هَذَا النِّكَاحَ فِي الْمَسَاجِدِ Nikahlarınızı mescitlerde kıyın. Neden? Çünkü o gün mescitler Müslümanların toplandıkları yerlerde kadınlar da geliyordu herkesin şahit olabileceği bir yerde nikahınızı kıyın. Vadribu bir biddufuf ve sonra def çalı efendimiz uyurmuş. Yani eğlenin. Şimdi düğün düğündür, matem matemdir, yas yastır. Bunların birbirler birbirine karıştırmamak lazım. Düğünü düğün gibi yaşamak lazım. Cenaze töreni cenaze töreni gibi. Dolayısıyla eğlenmek insanın hakkıdır. Müslümanın da hakkıdır eğlenmek. Ancak her şeyin ölçüsü olduğu gibi itidal, iktisat olduğu gibi eğlenmenin de ölçüsü vardır. İslam eğlenmeyi meşru görmüştür ama tesettürle alakalı ölçülere riayet edilmesini istemiştir. İnsan düğüne gidebilir ancak mümkün olduğu kadar düğünler kadın erkek karışık olmamalı. Veya kadın erkek karışık merasim diyelim ki nikah töreni salonda yapılacaktır, karışık olabilirler. Ancak bayanların çıkıp erkeklerin huzurunda oynamaları bunlar İslam'ın kabul edeceği şeyler değildir. Şimdi eğer veya hatta mesela bazı nikahlarda eğer düğün törenlerinde Allah muhafaza eylesin, içkili bir tören ise eğer, alkollü bir tören ise, bu ikramı da yapılıyorsa eğer ikram diyebilirsek tabi buna bir Müslümanın kıssalar bile, darılsalar bile böyle bir törene iştirak etmesi daveti kabul etmesi doğru değil. Bir kural var bizde. Şöyle diyoruz لَا تَاعَتَ mahlukin fi maasiyetil الْخَالِقِ Allah'a isyan hususunda hiçbir mahluka itaat edilmez. Yani biz hiç kimsenin hatırı için Allah Celle Celaluhu'nun bir emrini çiğneyemeyiz. Bir emrine isyan edemeyiz. Dolayısıyla bu Ölçülere riayet edildikten sonra İslam'ın ölçülerine tesettürle alakalı biraz önce ifade ettiğim gibi e, arz-ı ennam etmek doğru değil erkeklerin önünde. Eğer bu ölçülere riayet ediliyorsa düğünlere elbette iştirak edilebilir, sevinilebilir, fıtrata aykırı bir şey değildir. Bu doğrudur yani. Alkışlamanın dinen bir yasağı Hiç mıdır Hiç sakıncası hocam? yok, alkışlanabilir yani. Evet, Allah evet, razı olsun.